Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Siyer'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğe, davete başlamasının e, o dönemin başladığı o dönemin ilk iki özelliğini geçtiğimiz iki haftada işlemiştik. Şimdi üçüncü, dördüncü, beşinci özelliklerini görelim inşallah. Üçüncü özelliği Resulullah aleyhissalatü vesselama insanları davet ettiği hak üzerinde kendisiyle pazarlık yapmak için çok sık teklifte bulunması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir tavizi kabul etmemesi demiştik. Müşrikler Müslümanları dinlerinden alıkoymak için işkencelerini, alaylarını ve aşağılayıcı tutumlarını artırmışlardı.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 Bu tekliflerden biri için Utbe bin Rebiya'yı problemin çözümü olarak gördükleri planı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sunması üzere gönderdiler. Utbe dedi ki, Ey ee kardeşimin oğlu, şüphesiz sen bizdensin. Çünkü soy bakımında nasıl bir yere sahip olduğunu biliyorsun. Fakat kavmine oldukça büyük bir şey getirdin. Bu yüzden onların birliklerini bozdun.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 cinlendiğinde başından savamıyorsa sen için tıp uzmanlarını çağıralım iyileşmen için mallarımızdan ne gerekiyorsa harcayalım Utbe sözünü bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresinin baş tarafından şu ayetleri okudu Hâmin. bu kitap Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır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 ilk 13 ayetini Fussiret suresinin ilk 13 ayetini okuyorum. Mübarek siretin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bölümünde çıkarılacak çeşitli sonuçlar idrettiler. Şu şekilde özetlenebilir. Müşriklerin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın daveti karşısındaki şaşkınlıkları ortaya çıkarıyor ki bu şaşkınlık bu Karışık, kendilerine karışık gelen durum devam etmektedir. Müşriklerin daveti zayıf düşürmek ve onun nurunu söndürmek için pazarlık metotlarını kullandıklarını açıklıyor. Onların bu daveti e, bunu ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün pazarlık teklifleri ve saldırılar karşısında dimdik bir dağ gibi kararlılık gösteriyor ve sarsılmıyor. Şüphe yok ki bu cazip teklifler parlamento yoluyla çözümden yana olanların önüne konsaydı zaten buydu. Yönetim ve söz hakkı bizim olacak. O zaman yüce Allah'ın şeriatını uygularız derlerdi. Yani böyle demokrasi e, demokratik yollarla işte parlamento, işte meclisi ele geçirmek, kabineye ele geçirmek gibi sayeler e, peşinde koşanları e, diyeceğim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 Müşriklerden yüz çevrilmesi, onlara aldırış edilmemesi, onların tekliflerinden ve pazarlıklarından yüz çevrilmesini de kapsar. Gördüğünüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü edilen kişinin tekliflerini tartışmamıştır. O teklifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tartışmaya değer bulmayacağı kadar basit ve değersiz tekliflerdi. Ancak o adamın böyle bir teklifi için gelmesini kendisine yüce Allah'a davet etmek ve ona Kur'an okumak için bir fırsat olarak değerlendirdi. için bir fırsat olarak değerlendirdi. Yakın olan kalpler onu kabul etmeye, ona meyil etmeye ve ona boyun eğmeye hazırdır. Katı kalpler ise hiç etkilenmez. Bu gibi kalplere yapılan öğütler onların sadece taşkınlıklarını ve sapıklıklarını artırır. Üçüncü özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih itikat, doğru inanç üzere sahabelerin iman terbiyesi almalarına ve beraberindeki ibadet terbiyesiyle bunların kalplerine yerleşmesine önem vermesi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletinin kurarken attığı adımları incelerken Kur'an'ın bu dönemde nasıl değerli sahabelerin kalplerini iman terbiyesiyle terbiye edecek tarzda indi gayet açık bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu terbiyede tevhid inancının ve ahiret gününe imanın kalplere iyice yerleştirilmesi suretiyle oluyordu. Ayşe radiyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Kur'an'dan ilk indirilen şey içinde cennet ve cehennemden söz edilen bir suredir. Ayşe radiyallahu anh'a burada müddestir suresini kastetmektedir. Bu ise ikinci olarak indirilen suredir. Bu surede Yüce Allah şöyle buyurdu. Sura üflendiği zaman işte o gün çok zor bir gündür. İnkarcılar için kolay değildir. Yani müddessir suresinin 8-10 ayetleri. Yine bir yerinde de şöyle buyurdu 38-42 ayetlerinde. Her can kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak sağ ashabı hariç onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar suçlulardan sizi sakara ne sürükledi diye.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 Oyuncaklarla oynayan küçük bir kızken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet indirildi. Daha doğrusu asıl onlara vaat edilen azabın geleceği vakit kıyamet saatidir. Kıyamet saati ise daha korkulu bir felakettir ve daha acıdır. Kamer suresinin 46. ayet. Ancak Bakara ve Nisa de Medine'de ben onun yanımdayken inmiştir diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Bu kutsal dönem sahabelerin namazla ve diğer ibadetlerle eğitilmeleri için iyi bir fırsat oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Biz bir dönem yaşadık ki bu dönemde bir kimseye Kur'an'dan önce iman öğretilirdi. Kur'an'dan önce iman öğretilirdi. Bugün bakıyoruz ki e, iman etmesini bilmeyen insanlar bile Kur'an'a muhatap oluyor. Kur'an okumaya kalkıyor. Yani okumasın mı okusun da e, bu iman etmemiş kalplerle okuduklar için ne yapıyorlar? Tutuyorlar. Sünneti inkar ediyorlar. Değil? İşte bu e, ifadenin büyük önemi var. Biz e, Kur'an'dan önce iman öğrendik diyor. Önce imanı öğrenmek. Bu gösteriyor ki sabilerin metodunda iman ilimden öncelikliydi. Aynı şekilde ilim de söz ve amelden önce geliyordu. Önce iman, sonra ilim, ondan sonra kavli ve fiili olan ameldir. Ayşe radiyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Yüce Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve gece ibadetini farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetine kalktı. Bir yıl boyunca sahabiler de onunla birlikte kalktılar. Yüce Allah surenin son kısmını 12 ay boyunca bekletti. Sonra üzerlerindeki yükü hafiflete indi Ayşe bu sözünde geçen ibadetinin farz kılınmasıyla Yüce Allah'ın şu sözlerindeki emri kastetmiştir. Müzenmil suresinin ilk 6 ayeti. Ev örtüsüne bürünen az bir kısmı dışında geceleyin ibadete kalk yarısı kadar yahut bundan biraz eksik yahut bunu artır ve Kur'an'ı ağır alır. Tane tane oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece kalkışı yap ki gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından daha sağlamdır.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 Geceyi de gündüzü de Allah takdir etmektedir. O sizin bunu sayamayacağınızı, yani ihsa edemeyeceğiniz, bak burada da saymak kelimesi, e, ihsa kelimesi saymakla gözüne Burada ihsa edemeyeceğinizi, yani hakkıyla yerine getiremeyeceğinizi, tam olarak gözetemeyeceğinizi bildi ve tebelerinizi kabul etti. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah içinizde hastalar bulunduğunu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 kalplerinin korularını arındırıp onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyordu. Onlara eziyetlere karşı sabrı, aldırış etmeyip geçmeyi, nefsi hakimiyet altında tutmayı öğretiyordu. Böylece dinde kararlılıkları, arzulara karşı dirençleri, Allah'ın rızasını elde etmeyi yolundaki fedakarlıkları, Cennete olan istekleri, ilim öğrenme, dini daha iyi kavrama yolundaki gayretleri daha da arttı. Nefislerini daha çok hesaba çekmeye, onun taşkınlıklarını bastırmak, heyecanlara üstün gelmek, kendilerini galeyana getiren ve taşkınlığa iten duygulara hakim olmak ve kendilerini sakin bir şekilde vakarla, sabır ilkesine bağlı kılmak için daha çok çaba harcamaya başladılar. Beşinci özelliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri eziyet ve işkencelere karşı sabır ve cahillerden yüz çevirme konularında eğitmesi. Habbab radıyallahu anh'ın karşılaştıkları zorluklardan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve şikayetçi olması olayında gayet açık bir şekilde görülmektedir. Habbab radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin gölgesinde bir cübbeye dayanmış olduğu bir sırada Durumumuzdan dolayı kendisine şikayetçi olduk. Yani bu eziyetlerden, sıkıntılardan dolayı. Bizim için yardım dilemeyecek misin? Allah'tan yardım istemeyecek misin? Dua etmeyecek misin? Dedik şöyle buyurdu. Sizden önce geçmiş olanlardan bir adam alınır, kendisi için yerde bir kuyu kazılır, onun içine konur, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konur ve başı ikiye ayrılırdı. Aynı şekillerle etleri ve kemikleri birbirinden ayrılırdı. Gene de bu durum kendisini dininden alıkoyamazdı. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binegü San'a'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan ve koyunlarına kurtların, kurtların saldırmasından başka bir şeyden korkmayacaktır. Ama siz acele ediyorsunuz sallallahu aleyhi bu sözü en mükemmel bir teselli ve en güzel sabır eğitimidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak onlar için yardım diliyor ve dua ediyordu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem bununla birlikte bu durumun geçmişten beri süregelen ilahi bir sünnet, sünnetullah olduğunu iman sahiplerinin muhakkak zorluklarla karşılaşacaklarını bilmelerini istiyordu. Arkasından da aynı doğrultuda zafer ve başarı müjdesini, korku hallerinin güvene dönüşeceğinin haberini veriyordu. Yüce Allah şöyle buyuruyor Nur suresinin 55. ayetinde. Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere, yani şirk koşmadan salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaat etti. İman edip salih amel işleyenlere. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler küfrederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. i̇bn Kesir Yüce Allah'ın... Casiye suresinin 14. ayetindeki iman edenlere söyle Allah'ın bir kavmi kazandıklarından dolayı cezalandırması için Allah'ın ceza günlerini ummayanları şimdilik bağışlasınlar sözünü tesir ederken şöyle söylemiştir. Yani şimdilik onlara aldırış etmesin ve onların kendilerine yaptığı eziyetlere katlansınlar. Bu İslam'ın başlangıç dönemindeydi. O zaman müşriklerin eziyetlerine sabretmekle emrolmuşlardı. Bu onların kalplerinin ısındırılması içindi. Ancak onlar kendi inatlarında ısrar edince Yüce da zor kullanmayı ve cihadı meşru kıldı. Mekke döneminin bir eğitim ve belli bir çevrede, belli bir topluluk için ve belli şartlar altında hazırlık dönemi olması sebebiyleydi. Bu gibi bir çevre içindeki eğitim ve hazırlığın amaçlarından biri bizzat Arap şahsiyetinin normalde katlanamadığı bazı şeylere katlanmayı öğrenmesini sağlamaktı. Çünkü o normalde ne kendi şahsının ne de gözetimi altındaki kimselerin küçük düşürülmesine, haksızlığa uğratılmasına katlanamazdı. Belki bu aynı zamanda Yüce Allah'ın ilk zamanlarda Müslüman olanlara işkence eden inatçılarının çoğunun, Bizzat kendilerinin zaman içinde İslam'ın samimi askerleri, hatta komutanları olacağını bilmesi dolayısıylaydı. Müslümanlara işkence edenlerden öyle kimseler vardı ki Müslüman olduktan sonra İslam'ın birer komutanı olmuş, önderi olmuş, ilimde, savaşta, cihatta ve başka hususlarda önder haline gelmişlerdi. Ömer bin Hatta pradiyalallahan öyle olmadı mı mesela? O zaman Müslümanların sayılarının azlığı ve Mekke'ye sıkıştırılmış olmaları dolayısıylaydı. Çünkü davet Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerine henüz ulaşmamıştı. Tebliğ ulaşmamıştı. Müşriklerden yüz çevrilmesi ise Yüce Allah'ın şu sözünde işaret edilmiştir. Sen emrolunduğun, gibi, sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Onlara aldırış etme. Hicr 94. ayı. Müşriklerden yüz çevrilmesi hususu aynı anda iki düşünceyi ihtiva etmektedir. Birincisi, davetçinin karşıtlarının kızmalarını veya duygularını yahut görüşlerini dikkate almadan davasını yaymak için, onu ilerletmek için onun ilkelerini açıklamaz. İkincisi onların maddi ve manevi iskencelerine, kendisini yaralama, zorda bırakma ve aşağılama çabalarına aldırış etmemesi. Bu konuda da Yüce Allah şu ayetinde dile getirilen tavrı takınacaktır. Kasas suresinin 55. ayetinde. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yine bir ayette, bu Furkan suresinin 63. ayetinde. Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler. tevazuyla yürürler. Ve cahiller kendilerine laf attıklarında selam derler. Kendilerine laf attıklarında selam derler. Sizinle muhatap olmayız. Cahillere karşı böyle bir tavır öngörülüyor. Yani. Buradan anlaşılıyor ki kendimize ve kardeşlerimize korkmadan ve dehşete kapılmadan açıktan insanları Allah'a davet etmeleri Gerekiyor. Aynı zamanda ve zorluklara karşı sabırlı olmaya alıştırmalıyız. Kimiz ve tüm diğer Müslümanlar için Yüce Allah'tan af, dünya ve ahirette huzur diliyoruz. Bunun anlamı, kulun zorluğu istemesi değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisine şöyle buyurmuştur: Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Karşılaştığınız zaman da sabredin yani şu ortamla olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz mesela daha önceki sohbetlerimizde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik ee, İbrahim Aleyhisselam'ın e, kıssalarından bahsettiğimiz sırada şurada anlatılmıştı mesela hanımı Sare e, bir zalim sultanın ülkesine girdikleri zaman oranın sultana kadınlara el koyuyordu değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına da el koymuştu o zaman ne yapabiliyordum? Bizim de bazı benzer durumlarımız var. Bizim tabutlarımız diyor. Ebu Cehil'in okullarında okutmak için. Değil mi? İşte bizim bu durumda İbrahim Aleyhisselam'ı örnek almamız lazım. Eğer elimizden bir şey gelmiyorsa eee Duayla yetinmemiz lazım. Hiç olmazsa bu duamızı Allah Azze ve Celle'ye karşı samimi bir şekilde yalvararak, yakararak, niyaz ederek kemaliyle yapabiliriz. olmazsa bunu yapalım yani. Dua gerçekten davette, tebliğde önemli bir husustur. Sadece bu hususaylı olarak değil, gene kulun Rabbi ile irtibatını koparmaması lazım. Kişinin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 Kendisini nasıl aşağılara düşürür diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kendini katlanamayacağı bir zorlukla karşı karşıya bırakır. bir işe girişir. Bak bu adilice bir anlam içeriyor. Bu itibarla bütün işleri şeriat ölçülerine göre belli bir düzene koymak bu doğrultuda yararları ve zararları önceden değerlendirmek gerekmektedir. Elde edilmesi kesin olan yararla elde edilmesi şüpheli olan yarar birbirinden ayırt edilmelidir ki gayretler boşa gitmesin ve elde edilmesi uzak ihtimal olan şüpheli bir yararın peşinde koşulurken büyük zararlara katlanma zorunluluğu ortaya çıkmaz. Yaptığımız işlerde ölçülü olmamız, en uygun şeyi yapmamız. Allah'a İslam etmeyen, çalışmak isteyen bir sürü kardeşlerimiz var. Yani işsiz olan. E, kimisine diyorlar ki işte sakalını kes, sakallı çalıştırmayız. E, özel iş yerleri bile olsa böyle diyorlar. İşte neticede işte e, haramın bulaşmadığı bir iş, Müslümanların hakim olmadığı bu ortamda e, haramın bulaşmadığı bir iş, yok gibi. Ee, nasıl bir yol izlememiz gerekir? Ee, şirke hiçbir şekilde ruhsat verilmiyor değil mi? Tevhidi bozan bir şey müminin aklından geçmemeli. O halde e, azami ölçüde şirkten sakınmak en büyük vazifedir. En geldik kadar da mutlaka gayret ederek haramlardan sakınmalıdır Müslüman. Son Raddesine kadar zorlamalıdır, harama bulaşmamak için. Bunlar yaptıktan sonra da başkası olmuyorsa, artık ilerisi olmuyorsa yani daha fazlasına bütçe etmiyorsa, Allah tevekkül edip hayırlı kapılar açması için yalvarmamız lazım ve tevekkülümüzü sağlam tutmamız lazım. Kim Allah'tan korkarsa bu oluyor değil mi? Kim Allah'tan korkarsa Allah ona Beklemediği kapılar açar, ummadığı yerden rızıklandırır. Allah'a tevekkül etmesini bilmemiz lazım. Ee, evden geldiği kadar haramlardan sakınmamız lazım. E haramlardan sakınamıyoruz diyerek de e, koyu vermek olmaz. Bir şeyin hepsi ele geçmese de, ele geçeni kaçırmamak lazım. Ele geçmese de, ele geçeni kaçırmamak lazım. Hiçbir tüccar malın bir kısmında zarar ettim diyerek e, keşke çektmeyiz mallarını değil mi? E, ölçülü olmamız lazım. Allah'ın şeriatını hakim kılma arzuları, Allah'ın dinine olan sevgileri ve O'nun zafer elde etmesi arzuları, kendilerini adımlarını hızlı hızla atmaya yöneltmektedir. Bu da biraz işte heyecan ve duygusal hareket etmeye de seyboluyor aynı zamanda. İslam'ın hakimiyet günlerinin çok yaklaştığını, o günlere fazla bir zaman kalmadığını sanıyor da olabilirler. Sonra davetin merhalelerini ve her bir merhalede yerine getirilmesi gereken kulluk görevinin ne olduğunu bilmek İslam'ın ve Müslümanların yücelmesini isteyen ihlaslı her Müslüman için zorunludur. Celle izin verirse, nasip ederse e, dönemin altıncı özelliğinde ve son maddeyi oluyor bu. Onu da işleyerek e, diğer konulara geçeceğiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Muhammed Sallahu Aleyhi Ve Ala Alihi Vesselam